ve Boylan Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgit Enfai Keşek Müzik Beşirik www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 58 Haziran 2013 Başladı, hoş geldiniz. Dünden Bugünü Ocak 2006'da Konya'da İbrahim Zengin ile gerçekleştirdiğimiz doğaçlama bir bölüme yer veriyoruz. Değerli dinleyenler Bir özel yetenek programında daha birlikteyiz Hepiniz hoş geldiniz Her hafta olduğu gibi bir konuğumuz var Konuğumuz bu konuda uzman Yahut da en azından bu konuda yetenekli olduğuna inanan bir konuğumuz Ve e, ilgilendiği konu şu ki Tersten yazı okuma Evet konuğumuz sayfa düzlemine 180 derece dönerek okuyor Yani şöyle biz okurken defteri nasıl tutuyorsak bu konuğumuz onu 180 derece çeviriyor ve öyle okuyor ve biz şu anda onun daha önce okumadığını sandığımız, düşündüğümüz bir bölümü ona takdim ediyoruz ve tersten okumasını istiyoruz acaba gerçekten başarı gösterebilecek mi? buna siz karar vereceksiniz hocam buyurun bu fıkrayı bize tersten okuyun numada Hayır hocam yani yani siz yine normal okuyacaksınız. Sizin birçok yeteneğiniz var. Hangisini yapacağınızı karıştırdınız herhalde ben tam anlatamadım. Yani normal okuyacaksınız ama tersten. Yani siz normal okuyacaksınız. Buyurun. Kim şişti? Adamın biri otomobiliyle giderken yol kenarında kendisine işaret eden bir köylü görmüş. Adam o, o sıcakta... Ee, onu arabaya almanın e, vicdan borcu olduğunu düşünüp e, düşünüp durmuş. E, ama köylü e, çekingen çekingenlik göstermiş. E, sağ e, olun, sağ olun. E, şey e, ineyim de var. E, birlikte birlikte gelmemiz gerek. E, a o. O olmadı. O olmadı işte. Ee, i̇neği ne yapacağız? Ee, bağlarız arkaya. Demiş o adam da. Olur mu hiç? Ee, ben gazladım mı? Bağ kopar. inek geride kalır. Gideriz biz. Yok yok. Merak etmeyin. Yetişir bizi. Köylü köye. E, köylü öyle ısrar etmiş ki. E, sonunda... İneği bağlamışlar otomobilin arkasına ve hareket etmişler. <gülüyor> Kilometre saati giderek yüksel, yükselti yükseliyormuş. 10 20 30 40 e, diye giderken inek aralık e, oralı değilmiş. Arabanın hızına uyarak koşuyormuş. 50 60 70 80 90 inek yine koşuyormuş aynı ta, aynı tempoda. Arabaya kullanan adam bayağı sinirlen, bayağı sinirlenmiş. Ha, bayağı adam. Şimdi arabayı kullanan adam bayağı sinirlenmiş <gülüyor> ve birden gazlamış. 100 120 derken e, gösterge 152 e, 150 km'ye çıktığı anda köylüye dönmüş. Bak, seninki şişti. <gülüyor> Ee, dili dışarı çıktı ee, ne şişme ne şişmesi şişmekten değil dilini dışarı çıkarması yani dilin dışarı çıkarması şişmekten değil Sen yavaş gidiyorsun da solalamak istiyor bizi diliyle işaret veriyor ee, yol istiyor. <gülüyor> Hocam kutluyoruz sizi var ya, yani çocuklar yazıyı okumayı bu kadar, yani düzden okumayı bile öğrenemiyorlar bu kadar. <gülüyor> Helal olsun size yani. Teşekkür ederim, yani çeşitli okuma stratejileri geliştirmek lazım yani. Başka hangi stratejileriniz var hocam? Mesela yan tutarak da okuyabiliyorum ben. Buyurun hocam onu da bir örnekleyeyim o zaman, yandaki fıkrayı o... <gülüyor> Şimdi bu e, hikayemizin başlığı karpuz oluyor, e, okuyorum. Ersin elini beline koymuş, dalgın dalgın yürüyormuş. Bu hal adamın birinin dikkatini çekmiş. Adamın onu takip etmeye, adam onu takip etmeye başlamış. Ersin belediye otobüsüne binmiş. Eli hala belinde, inmemiş. Ha, eli hala <gülüyor> belinde. <gülüyor> belinde. İnmiş, yarım saat yürümüş. Eli hala belinde. Onu izleyen adam dayanamamış, koşup önüne geçmiş. ''Ya kardeşim, deli misin sen?'' Ersin de yo demiş. ''Hasta mısın?'' demiş. yo demiş. ''Sen iki saat, seni iki saattir izliyorum, elin belinde yürüyorsun.'' demiş. Ersin bir de bakmış, ''Vay be, karpuz düşmüş ha. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan, çok komik hocam hakikaten. Ee, ancak şunu gözlemledik hocam. Ya bunda çok uzun süredir e, muhabbetiniz, e, alıştırmalarını sürüyor. Yahut açı açıyı sıfıra doğru yaklaştırdıkça okuma hızımız artıyor. Hangisi? İkincisi daha mantıklı geliyor ama ilk söylediğinizde doğru. Yani bir ayda öğrendim ama uzun, uzun yıllardır uğraştığım için... ...tabii her açı benim için sorun değil, problem değil yani o bakımda. Hocam ne zorunuz vardı da böyle yapıyorsunuz? Benim gayem farklı olmak. Yani farklılık gayesi var. Normal insanlar gibi olmamak ya bunun tek açıklaması budur yani. Hocam farklı olunca ne olacak ki yani? <gülüyor> ee, biraz da kendimi tatmin etmek ya çünkü monotonluktan çok sıkılırım ben. Eğlenceli hayat hoşuma gidiyor. Farklı olmak da bunun baş kaynağı olsa gerek çünkü değil mi? Yani insan biraz da yalnız kaldığı zaman çeşitli şeyler arar kendince. Benim de yıllar önce bulduğum bir şey yani basit ama önemli bir şey. Ben zaten bunun da küçük dostla eğitimini böyle derslerini vermeye başladım küçük çocuklara. Çünkü faydalı olur yani. Evet. Göz alışkanlığı için. Faydası nedir diyecektim ben de zaten. Yani tamam farklı olmak güzeldir ama iyi yönde farklılık. Hani yararlı işler yapıyorsanız farklılık güzeldir. Ama kalkıp da hiçbir işe yaramayacak o uygulamalar peşinde koşturmanın bedeni, vücudu ve de zamanı boşa harcamaktan öteye geçmeyeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Doğru düşünüyorum. Yalnız benim yaptığım uygulama şey göz alışkanlığı ve de benim dersleri verdiğim öğrenciler öğrenciler diyorum çünkü bunlar okula giden ve de kimisi sınava hazırlanan öğrenciler ve ee, sınavda da bildiğimiz üzere Türkçe dersleri var. Bu Türkçe dersine acayip muntazam faydası oluyor ya. Yani. <gülüyor> Çeşitli açılardan okumak hem gözün hızlanmasını artırıyor. Üstelik kelimeleri daha iyi böyle tanıyabilmemizi, tersten işte yandan bunları çok iyi böyle her açıdan tanıyabilirsek kelimeleri bu şeye de çok faydası oluyor. Yani okuduğumuz metni bir anda anlamaya da çok faydası oluyor. Bu şekilde yani. Hakikaten hocam az önce canlı canlı gördük. Yani sizin bilmediğiniz bölümler sundurduk size. Siz önce onu anlamaya çalışıyordunuz. Arada ha değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Tabii. Hocam sizin bir de ıı, şiir, şair tarafınız da var. Lütfen programımızın bu sonunda yani konuyla alakasız. Aklınıza geldiği kadarıyla bir bölüm okuyun. Biraz farklı olacak ama bilmiyorum içimden geçti. Arkadan da müziğimiz buna elverişli. Bir dörtlük iki dörtlük bir şey okuyun hocam be. Kırmayın bizi. E, şimdi sizi kırmamayı çok isterdim ama şu anda e, hafızamda şiir yok diyeceğim. E, ama yanıma getirmiştim. E, her zaman hazırlıklıyım bu konularda. E, bir şiir var onu okuyayım madem. Hocam ya yani şimdi olmaz hakikaten. Yani şiir gibi söyleyeceğim de nasıl söyleyeceğim yani. Yok öyle aklım ben yapmayayım. Ben bugün kola içiyorum. Kola da kapkara var ya. Kola kara olmasına kara da. Benim yüzüm aklı sanıyorsunuz. Hocam sesiniz çok farklı şiir okurken, enteresan, müthiş yani bunu nasıl yani büyüleyici bir ses tonunuz var, bunu nasıl edindiniz? <gülüyor> bunu yani bunun bende olduğunu fark ettim de o bakımdan yani şiir okurken biraz daha böyle ses tonu değiştirmek etkileyici oluyor o bakımdan. Yani bunun içinde özel alıştırmalar yaptınız mı hocam? Yani mümkünse bana da eğer yaptıysanız tabi böyle bir imkan varsa ben de sizin öğrenciniz olabilir miyim acaba? E, tabii ki olur ama ben olan şeyin üzerine bir şeyler bina ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani yani bizde yok mudur o? Onu mu demek istiyorsunuz. Hayır, vardır ama e, fark etmemişsinizdir. Eğer varsa üzerine bir şeyler inşa edilebilir. Yalnız eğer yoksa boşa çaba sarf edilmiş olur. Yani o bakımdan evet. Yani sizin kanaatiniz nedir? Bende var mıdır yoksa yok mudur? <gülüyor> vardır. Yani çünkü ses tonunuz kötü değil. Varsa bir hammaddesi onun etrafı düzenlenerek biçim verilerek güzel bir şey ortaya çıkabilir. Yani isterseniz siz de deneyebilirsiniz program içerisinde şu an onun üzerine düzeltmeler yapılabilir yani. Ne yapacağım hocam? Yani ben biraz acemiyim bu noktada da. Yani ne yapmamı istiyorsunuz? <gülüyor> Siz de benim gibi şu an şiir okumaya çalışabilirsiniz. Eğer aklınızda yoksa buradan bir kitaptan bir metin okuyabilirsiniz. Yani önemli olan ses tonunuzu duymam gerekir. Yani bir şey okurken biraz da ses değişikliği istiyordum ya. Hocam ya aklımda hiçbir şey yok inanın. Yani birazcık da panikledim heyecanlandım. Şimdi bir paragraf yeter mi? Çünkü yani heyecanlanırım ben. E, e, okuyorum hocam. Babama yazdıklarımı söyleyince kocaman bir öpücük kondurdu yanımı. <gülüyor> ''Sonra da oturup tatil programı çıkardık. Programı e, programı odama asacağım. Bu yaz tatili çok güzel ve çok verimli geçecek. Canım günlüğüm. Şimdi dua edip uyumalıyım. İyi geceler.'' ''Nasıl hocam? Beğendiniz mi? Yontulabilir mi? Adam olur mu bu ses?'' ''Eee <gülüyor> tut... Valla... <gülüyor> şimdi tam olabilir diyemi <gülüyor> Yani siz pro, program sunmaya devam edin.'' Yani. Peki ne kadar zamanda sizin öğrenciniz olmaya aday olabilirim? Bunun zamanı yok aslında dediğim gibi ilk başta dediğim gibi e, Bunun aslında insanda başta var olması lazım hani bu tonun e, Sonradan pek kazanılmıyor Olan bir şey değiştirilebiliyor ancak Eğer yoksa fazla zorlamayın derim ben Yani normal işinize devam edin Yani benim tavsiyem <gülüyor> bu arada. Hocam yani bizim işte de bu gerek yok ki Yani bilmiyorum ben şimdi demoralize oldum ya Yok sizin işinizde sadece konuşma var. Yani şiirle normal konuşma arasındaki farkı ayırt edebilmeli yani insan. Konuşmada ses tonu aranmaz. Yani önemli olan oradaki anlamı e, yakalayabilmek karşındaki insanın. Şiirde ses tonu müthiş önemli yani. %80'ini kaplıyor bu işi. O bakımdan göremedim yani o, o ses tonu sizde. Şunu mu diyorsunuz hocam? Konuşmasına konuşabilirsin de şiir okumaya gelince yanaşma diyorsunuz öyle mi? Böyle diyorum yani. böyle. Eğer bu işi parasal yöne de çevirmek isterseniz yani sonuçta üzülebilirsiniz. Ben size hani dost acı söyler burada. E, sizinle önceden de görüşmüşlüğümüz var biliyorsunuz. Ben size olan gerçekleri söyleyeyim de yani sonra tabii siz bilirsiniz. <gülüyor> yani... Yani... Çok teşekkür ederim hocam Yani Gerçekten teşekkür ederim Yani Teşekkür ederim Başka bir şey de demek istemiyorum <gülüyor> yani Programı saptırdık kıymetli dinleyenler Böylelikle bu benim son programım Ben yayıncılığa da veda edeceğim Çünkü bugüne kadar hep sesim güzel zannediyordum <gülüyor> Beni dinleyenlerin Bundan hoşnut kaldığını sanıyordum Ancak hocamız Bir ayna misali Bugün kendimi bana Tenıttı Böyle olunca bundan sonra ben bu programa veda ediyorum. <gülüyor> yani bugüne kadar birçok şey paylaştık ama söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ve sen kalın. <gülüyor> www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 58 Haziran 2013. Bitti. Ve sen kalmaz. Enlem ve Boylam Bitti. İran 2013